E a ış melek. merhaba. İcra edilen müzik ve alan kayıtları arasındaki çizginin yok olduğu, kurgusal işitsel yapıların dokusunu zenginleştirmek için sıkça başvurulan doğa ses kaynaklarının artık kendilerinin bizzat daha ön plana çıktığı bir dönemdeyiz. Popüler müzikte zaten 10 yıllardır çocuk, kuş ya da yağmur sesi gibi kreşelere rastlamaktayız. Lakin alan kayıtları yaygınlaştıkça sadece alan kayıtlarına yer veren albümler de yayınlanır oldu. İşitsel sanatçılar mikrofon ve kayıt sistemlerine sırtlanıp akla hayale gelmeyecek yerlere gitmeye başladılar. Ses kaynakları ile kişisel ve kavramsal bağlantılar kurmayı önemsel oldular. Biz de ilk defa bu gece sadece alan kayıtlarından müteşekkili bir seçki sunacağız. En başta bir iki not döşelim. Bu seçkiyi oluştururken A Closer Listen sitesinden epey faydalandık ve zaman kısıtları sebebiyle seçtiğimiz eserlerden sadece 4-5 dakikalık sekanslara yer verebildik. Açılışta konuk ettiğimiz Nicolas Mohanna daha önce drone ve modern kompozisyon alanlarında eserler vermiş bir isim. Yeni kaydı Phase Line'da ise şehrin gürültüsünün içinde kaybolan elektronik reklam panoları, büfe ışıkları ya da trafik kontrol aygıtlarından topladığı sesleri manipüle etmekte. Bir kesit dinlediğimiz Split X bu albümün A yüzünü oluşturuyordu. Sırada İtalyan sanatçılar Gianluco Favaron ve Stefano Gentile var. Dört hareketten oluşan Antretien isimli albümlerinde bir fabrika ortamında kaydedilmiş mikroskobik seslerden tekinsiz bir bütünlük yoğurmaktı ikili. Biz bu hareketlerden birincisine kulak vereceğiz. Arkasından Avusturyalı sanatçılar Peter Kutin ve Florian Kindinger gelecek. Ventil etiketinden Decomposition One 3 isimli bir kayıt yayınlanan ikilinin albümlerindeki doğa ses kaynaklarından biri Bir Şehrin ta kendisi. Alman sanatçı Christina Kubisch'in de omuz çıktığı Illusion isimli eser, çölün ortasında kurulmuş elektrik ve ışık vahası Las Vegas'ı dev bir synthesizer olarak kullanıyor ve şehrin dört bir yanında hapsedilen elektromanyetik frekansları yer yer kumarhanelerden dökülen ses kırıntılarını buluyor. Su, sanatın her alanında insanlar için ilham kaynağı olmuş bir olgu. Alan kayıtçıları da mikrofonlarını sıkça su kaynaklarına çevirmekte. Şimdi kulak vereceğimiz Angelico Castello, ilk olarak bir festivalde sergilenmek üzere bestelenen, daha sonra plak olarak basılarak daha geniş bir kitleye ulaşan Sonic Blue albümünde, Nordeş'teki Lofoten adalarını ziyaret ediyor ve dikkatini su altında yayılan ses dalgalarına yöneltiyor. Barina gibi su canlılarının yer yer bastonlarını taklit ettiği bu kayıttan dinleyeceğimiz bir sekans sonrasında odak noktasında su bulunan bir başka albüme, Haftis diss Bjarna Dottir'in İzlanda'nın kırsalını dolaşıp sesler topladığı Sounds of Iceland kaydına yer vereceğiz. Geçmişte ses enstelasyonları ve orkestral kompozisyon denemleri sayesinde dinleyiciyi yormayan ve dinamiksel tezatlar da içeren akışkan ses bütünleri yaratan Bjarna Dottir, bir yandan da dinleyiciyi kendi yol hikayesine katıp bir nevi tur rehberliği yapmakta. Bu kayıttan From East to South da birazdan açık radyoda olacak. Sırada bir Split albüm var. Cedric Peyronne, Toy bizar mahlasıyla alan kayıtları yayınlayan bir isim. Elimizdeki Split albümün ses kaynağı ise... ...sanatçının 1990'ların ortalarındaki... ...Fransa'daki Puy-le-Ven bölgesindeki... ...kısmen atıl madenlerde kaydettiği sesler. Ona bu albümde eşlik eden isim ise... ...kaydın yayınlandığı Attenuation Circuit etiketinin sahibi Emerge. Kaya ve toprak sesleri aracılığıyla. Yer altında olmanın klasrofobisine yansıtan albümün el ilginç yanı ise Toy Bizarın alan kayıtlarında kolajlamakla yetinirken, Immersion daha detaylı bir manipülasyon çabasına girmesi, bu sebepten de aynı ses bankasından gelen sesler için bile neyin ham, neyin kurgusal olduğu arasındaki ayrımın flurlaşması. Bu albümden sırasıyla KDI, DCTB, O18AB ve MSLE kulak vereceğiz. Sırada iki Avustralyalı sanatçı var. İlki, daha önce de çeşitli vesilelerle seçkilerimize yer verdiğimiz Lawrence English. 2000'lerin başından beri yeteneklerini hem TB Nakşe'den hem de çeşitli galeri ve müzelerdeki ses enstelasyonlarına sergileyen Lawrence English, bu süreçte oylumlu bir külliyat yarattı ve en son 2004'ün en iyi Ambient albümlerinden Wilderness of Mirrors'ı yayınladı. Bizim misafir edeceğimiz albüm Viento ise bir başka alan kaydı olan, ''Shadow of the Monolith'''in devamı. English bu kayıt için Antarktika'ya gitmiş, kış koşullarında kar fırtınasının ortasında kaydedilmiş, terk edilmiş binaların, yalnız ağaçların, sallanan trafik iş işaretlerinin ve yıkılan çitlerin sesini yansıtmış. Birazdan bir sekansını dinleyeceğimiz Patagonya'da metalin doğa karşısındaki çaresizliğine tanık olmaktayız. Arkasından Tarap mahlaslı Eamon Sprott gelecek I'm Lost isimli albümün ismi gayet açıklayıcı zira sanatçı beyaz ses patlamaları, kaynağı belirsiz lo-fi ses kırıntıları, oryantasyon bozan gürültü çöpleri ve sıçrayarak giden bir kurgu ile halıyı sürekli dinleyicinin altından çekmekte, kontrollü bir kaos yaratmakta. Bu albümdeki track 4'dan bir kesite de az sonra kulak vereceğiz. İlk defa alan kayıtlarını yer verdiğimiz bu geceki programın son bölümüne geldik. Kapanışlı ilk olarak Tayvan'da yaşayan Fransız menşeli Yenik Daubi var. Sanatçı az sonra bir kesitini dinleyeceğimiz Sitlao Tussui'de kulağını doğaya çeviriyor. Kumsalın, denizin ve bu habitattan geçen canlıların seslerini insan kulağının duymaya alışık olmadığı formlarda sunuyor. Arkasından gelecek Enrico Coniglio'nun Oliveology kaydı ise Zeytinin üretim sürecini sese tahvil eden bir albüm, bir nevi işitsel bir belgesel. İtalya'daki Assisi kasabasında bir zeytin değirmeninden toplanan sesler, hasatın metal teknelere dağılışını, ürünü işleyen çarkların mekaniklerini ve mikse giren insan seslerini yarattığı Komünal ambiyansı yansıtmakta. Bu gecelik bu kadar. Program kayıtlarına 13melek radyo.tambur.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere. Thank you.